Amel defteri önünden verilen sanmı kullardan eylesin. Tavramlar dersine devam ediyoruz. Bugünkü kelimemiz dünya hayatı. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre, ömür veya dünya hayatı diye kısaca anılır. İnsan bu sınırlı hayatını kardeşlerim dünyada geçirir ve birçok alemden geçer. Diğer eski dersleri hatırlayacak olursanız ruhlar alemi, dünya alemi, rüya alemi, berzah alemi ve ahiret alemi diye ne yapıyor? Birçok evreden geçiyor. Şimdi biz ikinci duraktayız. Yani dünya alemi, dünya hayatı dediğimiz şu ortamda. Ve burada buranın yaratıcısı tarafından sınılan nimetlerden faydalanarak hayatımızı geçiririz. Yani çıplak hiçbir şey olmayan bir et parçası olarak dünyaya gelen bizler Allah Azze ve Celle'nin gerek sıhhat gerek anne baba gerek hava gerek özgürlük vesaire birçok nimetlerinden faydalanarak yine çıplak aynı bir et parçası olarak geldiğimiz gibi ne yapma Toprağa yerde edilen insanlarız. Allah bunu unutmayanlardan eylesin. Ve kardeşlerim, bu hayatta iyi veya kötü işlerle bu hayatı geçiririz ve sonunda da Allah'ın huzuruna varırız. Ya bunun amel defteri önünden ve sağından verilenlerden eylesin. Dünya hayatı konusunda Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetinde birçok haber vardır. Tabi hepiniz okuduğunuz için bu iki başlıkta gelen bütün naslara baktığınızda hep bir ünlem işareti. Dikkat et. Sakın aldanma. Bak burası kazanç yerin. ahirette burada yaptığın her neyse hesabını vereceğin yer diye ne yapılmıştır? Uyarılmıştır. Hep bir ünlem vardır. Yani, çok güzel, dünyada yaşadıkça yaşayın denmemiştir. Dikkat <gülüyor> edin, sizi aldatmasın. Dikkat edin, dünyanın yeşilliği, güzelliği sizi atmasın, kandırmasın. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, gelecek biraz ileride ben dünyanın gelinlik kız gibi hislenip, ümmetimin arasında onları ifsad etmesinden korkarım diyor. Ve her ümmetin bir ifsadı var, benim ümmetimin ise ifsadı dünya malakıttır. <gülüyor> evet. İlk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Cennetten neden kumuldu? <gülüyor> <gülüyor> ne istedi? Orada yasaklanan bir ağaca yapmış. Ve ilk mahrumiyet hıslandığı şeyden oldu. Yani Adem Aleyhisselam ve Eşir Havva cennette kendilerine yasak edilmiş ağacın meyvasından yiyince Allah Azze ve Celle de onları ne yaptı? Yeryüzüne indirdi. Cennetten çıkın dedi. Ve derken şeytan onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de dedik ki birbirimize düşman olarak inin. Sizin yeryüzünde kalıp da bir süre yaşamanız lazım. Bakara suresinde. Dikkat ederseniz burada, birbirimize düşman olarak inin diyor. Demek ki bizim dünyada bir çalışmaya ve bir imtihana, biz de bize musallak edilen başka bir varlıkla baş başayız. Aleyküm selamlar unutmayın. Ve iblis Allah Azze ve Celle'den kıyamete kadar ne yapıyor? Bu musallat olmada izin istiyor ve Allah Azze ve Celle kendisine izin veriyor ama sadece ihlaslı kullar. İnşallah bu dersin sonunda o ilaçlı kullar kimmiş? Onu öğrenmeye çalışacağız. Ama unutmayalım ki iblis önümüzden arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan her tarafımızdan bizi kuşatıp ihsak etmeye çalışacak. Ama ihlaslı kulların hiçbirinin üzerinde hakimiyeti neymiş Yokmuş. Evet. Bakın Allah Azze ve Celle dünya hayatını tarif ederken şöyle tasvir ediyor. Bil ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir his, kendi aranızda birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekicinin hoşuna gider. Sonra kurur, onu sarı görürsün. Sonra serçok olur. Ahirette ise çetin bir azap vardır. Allah'ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı ise sadece aldatıcı bir geçinmedir diyor. Hadis 20'de. Allah subhanahu ve teala. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala onlara dünya hayatının tıpkı şöyle olduğunu anladı. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerin bitkisi onunla biter. Ve onunla karışır. Sonra bitkiler rüzgarların savurduğu çöp kırımcısı haline geliverir. İşte hayat böyle bir mevsim kadar kısadır. Aleykümselam verin. Aleyküm selamlar. Hoş geldiniz. <gülüyor> hayatı yeşerten, korutan, tekrar yeşertecek olan hep Allah'tır. O her şeye kadirdir. Bu da Keyf Suresi'nin 45 ayetti. Evet. Muhammed 36'da ise Allah Azze ve Celle yine aynı şekilde başlıyor ve diyor ki, dünya hayatı oyun ve eğlencede mübarek eğer inanız, günahlardan da korunursanız, Allah size mükafat verir ve sizden bütün mallarınızı istemez, sadece zekat ve sadaka gibi yüzü bir şey talep ederdir. Yine Rabbimiz Fânâhu ve Teala Mülk Suresinin ikinci ayetinde Allah ölümü ve hayatı sadece sizi imtihan etmek için yaratmıştır. Diyor. Hangimizin ameli daha güzel? Bunu denemek için Ölümü ve hayatı yarattı diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakarak 155'te andırsın ki sizi korku, açlık mallardan, canlardan ve ürünlerden ne gibi şeylerle deneriz. Tabredenleri <gülüyor> müjdele ediyor. Evet. Bunun gibi birçok ayet var kardeşlerim. Ve Allah Hazreti ve Celle bu ayet kelimelerde hep dünyanın bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğu diye başlıyor. Yani sohbetin başında da dediğim gibi, dünya hayatı dedemi, Kur'an ve sünnette bir ünlem var. Yani bir düşün. Aklını başına al. Bugün peşi peşine ne yapıyor? Gidiyor. Getiremiyorsun. Ve o giden günün hesabı muhakkak ne yapılacak? Verilecek. İşte burada dikkat etmemiz gereken Sağ mı yazılıyor, sola mı o günler? Bunları ne yapacağız? İdrak edeceğiz. Allah yapacağımız işlere göre bizi hesaba çekme, iyi işlere mükafat, kötü işlere ceza vermek üzere bu dünya hayatını yarattığından iyi ve kötü işleri peygamberleri ve kitapları aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Bu Allah'ın rahmetinin bir eseridir kardeşlerim. Bu noktada da muhteziliğe şöyle bir reddiye vardır. Yani akılcılara. Onlar akla hak etmedikleri değeri vererek ne yapmışlardır? İlahlık seviyesine kadar yükseltmişlerdir. Eğer akıl yetmiş olsaydı Allah Azze ve Celle Resulüne biz sana ne yaptık? Vahiy verdik. Halbuki sen din nedir? iman nedir? Kitap nedir? Bilmezsin. Biz sana öğrettik. Sen de ne yaptın? Öğrendin diyor. İnsanların içinde akıllı olarak ele aşak en akıllı Allah Resulü diyemez miyiz? Ama buna rağmen o aklıyla insanlara değil, gelen vahiyle hitap ederek ne yapmıştır? Doğrunun ondan gelen yanlışın da onun gösterdiği yanlış olduğunu insanlara ne yapmış? Göstermiştir. Onun için bu bizim için çok büyük bir nimettir kardeşlerim. Geçen hafta da Sırat-ı olsa o hatırlayacak olursanız Kimse doğru yolda olduğunu ne yapmayacak, iddia etmeyecek, doğru yolda olduğunu Kur'an ve Sünnet'te gelen naslarla ne yapacak, ispatlayacak. Yoksa insanda doymak bilmez bir nefis olduğu gibi, bir de ona musallat edilen ne vardır? İblis vardır, her taraftan musallat ediyor. Hatta uykunda bile seni ne yapmıyor? Rahat bırakmıyor. Bir insanın ispatlıyorsun sabah ne atmış? İlkin olmuş. bu Rahmani midir, şeytani midir? şeytanidir. Veyahut Allah Resulü'nün s-salatu rüyadan bahsederken nedir? Üç nedir diyor. bir rahmani iki şeytani. Yani demek ki şeytan insanı hem ayakta hem de uykudayken ne yapınır? Hiç rahat bırakmıyor. Allah onun şerrinden bizleri ve neslimizi korusun. Evet. insanlar Allah'ın gönderdiği bu fıtrata göre hayatlarını düzenlenlerse, bu vahiye göre düzenlenlerse ne yapar? kurtulmuş olurlar. Bunu düşünüp mahkeme etsinler diye Allah insanlara da ne yapmıştır? Akıl vermiştir. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği emir ve yasak ve tavsiyeler Abdusselim ile birlikte insanı sıraatı müstakime doğru yola götürür. İnsan da meleklerden farklı olarak kötü yola sevk eden nefis ve şeytanı vardır. İnsan Nefsi ve şeytanın saptırmalarına karşı daima uyanık olmalıdır kardeşlerim. Bakın, dünyanın insanı cezbeden bazı mehtaları vardır. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresinin 14. ayetinde diyor ki, Kadınlardan, oğullardan, santarca yığılmış altın ve gümüşten, otluğa salınmış atlardan, davarlardan ve ekimlerden gelen zevklere Aşırı düşkünlük insanlara suçlu, cazip gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah'ın yanında tartışıyor. Evet. Bakın burada dikkat edecek olursanız, Naz oğulların dünya hayatının suçlu olduğunu söylüyor. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Resulam bu ayetin tesir mahiyetinde şöyle bir söz söylüyorum. Öyle bir zaman gelecek ki yanında yani cebinde altından, binardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak diyor. Düşünün. Geçmişte yani a.s. zamanına gidiyorsunuz Allah Resulü cebinde bir şeyler varken rahatsız oluyor. Ama öyle bir zaman olacak ki cebinde bir şey olmayan dünyadan ne yapmayacak? Zevk diyor. Hatta öyle oluyor ki Öyle insanlar var. Zevkten, neşeden yerinde duramaz. De bir para doludur. Aynı adama bir bakın. Suratından böyle düşen bin parça. Yanına yaklaşın mı? Çevinde para yok. Yani paranın olup olmaması onun yüz ifadesini ne yapmayacakmış? Değiştirmeyecek. İşte dünya hayatı derken buna dikkat etmek gerekiyor. Evet. Allah Resulü ve Vesselam Bakın nefse hoş gelen, insanı cezbeden şeylerin dünya mektası olduğunu söyleyerek dünya, dünya tatlı ve hoş manjar Allah sizi orada başkasının yerine geçirecek de nasıl iş göreceğinize bir bakacak. Yani sen babanın yerine geçtin, senin çocuğun ne yapacak? Senin yerine, yani kıyamete kadar ne yapacak? Böyle. Demek istediği burada Allah sizi oradan başkasının yerine geçirecek de nasıl iş yapacağımıza bakacak. Bu sebeple dünyadan sakının. Kadınlardan sakının. Çünkü İsrail oğullarının ilki kadınlardı. Ve bu onları ne yapmıştır? Halak etmiştir. Önce kadınlardan, önce dünyadan, sonra da ne diyor? Dünyanın içindeki o güzel, hoş gözüken şeylerden kadından ne yapın? sakın. Çünkü tevhid Allah Resulü ve Vesselam'ın anlatımıyla, vahyin tamamlanmasıyla ne yapılmış? Anlatılıyor. Ama ondan sonra size en büyük tehlikeme bıraktım? kadınlar yapıyor? Evet. Dünya hayatından sonra ebedi olan ahiret hayatı vardır. Orası çalışma yeri değil, kardeşlerim. Dünyadaki çalışmalarının insanın karşılığını görmeye yeridir. Ebedi saadet bu dünyada kazanıldığı için dünya hayatı çok değerlidir. Değerli olması haliyle de çok iyi değerlendirilmelidir. Uyuyarak ömrünü tamamen ticaret <gülüyor> sana kastettim. <tıksat. gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Ee, <gülüyor> Dünyadaki çalışmaların farsılığı olması hasebiyle ömür iyi değerlendirmeli, değerlendirilmeli, uyuyarak değil o ömürde uyanık olmak gerekir. Çünkü uyuyarak geçirdiğin, yani gaflet içinde geçirdiğin bu ömür orada senin kaybına neden olacak. Ama şuurlu, bilerek, isteyerek değerlendirdiğin zamansa sen orada ne yapacak? Çok çok şey kazandıracak. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Muhammed Ümmeti için ümmetinin ömrü diyor. 60-70 senedir. Yani bu 60-70 senenin Türk milletini ele alalım. 30 senesi gaflette 30 da onu ağlayarak geçer. İşte bir emeklilik olmaz herhalde caminin yolunu da bulmaz. Bir 10 sene şöyle bir şuurla hayat yaşasa o 10 sene ebedi hayatta kendisine ne yapacak? Rızık olacak. Onun için Allah şuur nasip Allah Allah. Bunları anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Kimi o fikrin peşine koşar, kimi şunun koşar, kimi bunun? İslam dini, fikir dini, akıl dini değil kardeşlerim. Nas dinidir. Vahiy dinidir. Ve vahiylere gelen naslara uyduktan sonra hiçbir sıkıntına ne yapmaz? Olmaz. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki Ey insanlar! Allah'tan korkun ve yarın için ne iş hazırladığımıza şöyle bir bakın. Ve Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarımızı hakkıyla bulamıyor. Haşr suresinin 18. ayetinde. Ve yine Kur'an bize çalışmaya emretmiş, dünya nimetlerinden meşru şekilde istifade etmemizi tavsiye etmiştir. Hatta Cuma suresine baktığımızda namazı kıldıktan sonra ne yapın? Yeryüzüne dağılın. Allah'ın rızkını arayın diyor. Yani bir haramlılık söz konusu değil. Alın Nasönesine bakıyorsunuz. Allah haccı harç kılıyor. Ama orada da ticaretinizi yapın. Yani sizin hacca gitmeniz, her şeyden eli eteğe çekmenize gerek yok. <gülüyor> Haçta bile ticareti ne yapın? Devam ettirmeyi ne yapıyor? Allah size müsaade ediyor. Yani çalışma haram değil. Çalışırken hakkı unutma, hesabı unutma. Haram olan bu. Müslüman her şeyi yerli yerince yapar. Dünya hayatını iyi işle, salih amellen değerlendirir. Çocuklarının aşkını helaldan kazanmak için çalışır. Elinin emeğiyle geçimini temin eder. İbadetleri vaktinde yapar. Kazandığından hem yer, hem de ne yapar? Allah yolunda harcamada bulunur. İnsanlara faydalı olmaya gayret eder. Dünyası için ahiretini ahireti içinde dünyasını ne yapmaz? Terk etmez. İkisini de dengeli tutar. İkisi arasında uyumlu ve dengeli bir hayat düzeni meydana getirir. Bakın Allah Azze ve Celle bizi esas olarak ahiret amellerine teşvik eder fakat Dünyadan da nasibimizi unutmamamızı tavsiye eder. Hatta hepiniz hatırlayacaksınız. Hatırlarsınız birçok derste şu hadisi zikretmişizdir. Bir gün Ali'nin, İbn Abbas'ın birçok büyük ismini bildiğimiz sahabeleri Allah Resulü ve Vesselam'ın o tertemiz pak zercesine gelerek onun evdeki ibadetlerini soruyorlar. Gece namazından uykusundan, kadınlara yaklaştığı günlerden. Dinliyorlar, azımsıyorlar. Beni diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Beni diyor ki ben sabaha kadar namaz kılacağım. Birisi diyor ki ben kadınlarla evlenmeyeceğim. Bu arada da aleyhissalatü vesselam geliyor, arkalarında onları duyuyor. Hemen mescide çıkıyor. Allah'a hamd ettikten sonra ben diyor gecenin bir kısmında uyur, bir kısmında namaz kılarım. Kadınlara da yaklaşırım. Hem o tutar hem de bırakırım. İşte bu benim sinnetimdir. Kim benim sinnetime uyarsa sendendir. Sünnetim uymayan bende değildir. Yani fıtri olarak ne ihtiyacı varsa ben bunları ne yaparım yerine getiririm. Ahiretimi de ne yapmam? İhman etmemdir. Yani dengede. Ama günümüzde öyle insanlar çıkmıştır ki mesela Hristiyanlar'da ee, papazın şey, din adamlarından erkeğine ne derler? Rahip. Dışişine. Neden? Yani bunların bir manası var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Ha. Evlenmiyorlar ve kendilerini Allah'ın nabeti dedikleri o yere ne yapıyorlar? Raps ediyorlar. Tasavvufta da kadınlardan uzak kalma esası vardır biliyor musunuz? Kadınlarla evlenmeyin. Veyahut onlardan uzak durun. Çileye girme, riyazete girme, böyle 40 gündü, 10 gündü artık her neyse uzaktım. Ama her türlü filmlerde ne Oralarda dönüyor. O da ayrı bir şey. Yani hak neyse onu yerine getirin diyor. Ve yine kardeşlerim Allah subhanahu ve teala e, bizleri o şeyin arkasında şey var. E, Haru. Tam arkasında e, Floransal olacak. Işıldak. Yine Allah subhanehu ve teala kardeşlerim dünyada ne yaparsanız yapın bir arkadaş dışarıya bir baksın elektrik varsa belki bizim spor tatlısı olabilir önemli evet. değil ışıklar var mı? O zaman bir arkadaş şortaya bak. Combinin tamam. kini bir çekin. Evet. Ali, kombinin şortası mıydır? Belki gazı bitmişse şuradan şuradan. Almış mı? Ya combi yanıyor ya, belki atla yani bilmiyorum. Olan <gülüyor> bey bana verir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam, mi? Evet, Allah Azze ve Celle dünyada kim cehde kadar iyilik yaparsa, onun karşılığını kim ceva kadar da şey işlerse, onun da akıbetini ne yapar? bulup yemiştir. Evet. Tam. Yine zaten kafam döneceğim. Allah'ın sana verdiği bu servet içinde ahiret yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme. Çünkü Allah Bozgulculuğu ne yapmaz? Sormaz. Haşas 27'de. Evet kardeşlerim. Mal ve evlat dünya hayatında insanı en çok meşgul eden iki nimet olduğundan bunların tehlikesine ne yapılmış? işaret edilmiş. Bunların Allah'a ibadete engel olmaması işlenmiştir. Yani mal veya evlat haram olan bir şey değil. Bunlar dünya hayatının süsüdür. Cennet nimetleridir. Ama bunlar senin Allah'a karşı yapacağın ibadetlerde sana ne yapmayacak? Mani olmayacak. Vallahi azze ve Celle Enfal Suresinin 28. ayetinde bakın bu yönünü uyarıyor ve diyor ki bilin ki mallarınız çocuklarınız sizin için nedir? Bir fitnedir. Yani burada fitne imtihan manasında kullanılıyor. Allah'a gelince büyük mükafat ancak onun katındadır. Ve yine kardeşlerim hadis-i şeriflerde de dünya hayatının aldatıcılığı ve samiliği üzerinde durulmuş ve buna karşı insanlar uyarılmıştır. Ve haberdar olun dünya melumdur. Dünyada olan mal mülk de Ancak Allah'ın zikri Zikirden kasıt nedir? Allah Allah la ilahe sağdan sola almak mı? Değil. Allah'ı anma. Yani ancak kalpler Allah'ın zikriyle diyor mutmain olur. Yani Allah Azze ve Celle'yi düşünme ve ondan bir an olsun gafil olmamadır. Ancak Allah'ın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle bilen ve öğreten kimse müstesna. Yani ya talebe ol ya da öğrenen oydur. Bunun dışında her şey melundur diyor. Yine kardeşlerim Allah-u Salaam şayet dünya Allah katında sivri sineğin kanadına denk olsaydı Allah hiçbir kafire ondan bir yudum su silmezdi. Bu noktada sizlere şöyle bir soru sorayım. Yeryüzünde zengin olan Müslümanlar mı kafirler mi? Peki bu Neden? Birincisi burada verilen bir cevap var. Evet. Allah asla değer. Ne yapmıyor? Vermiyor. Vermiyor. Peki kafire verdiği Rabbimizin nimetinden ne? Fahrundandır. Evet. Çünkü onlar ondan hep ne yapmıştır? Halak olmuştur. Fahruna bakın, Firavuna bakın, bunu görürsünüz. <gülüyor> Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Adem Ademoğlu malım, malım der diyor. Ey oğlu. Senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin, ya tasattuk edip sevabını deftere geçirdiğinden başka senin ne malın var? Hadi tekrarlıyorum. Allah Resulü sallallahu ve sellem Adem oğlu malın, malın derktir. Halbuki ey Adem oğlu, senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin Yahu tasarlık edip sevabını defterine geçirdiğinden başka senin ne malın var? Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında Adem'in şeytana uyarak işlediği hata dolayısıyla tövbe etmesinden ve Rabbinin onun bu hatasını bağışlamasından sonra ona dünyaya inme emrinin ve halifelik görevinin verildiğini, bu görevin kıyamete kadar devam edeceğini, Adem'in sadece şeytanın saptırması yüzünden yeryüzüne indirilmediğini ve Adem'in yeryüzünde halife olarak yaratıldığını, halifelik görevine şeytana uyarak işlediği hatanın vebalinden arınmış olarak başladığını, ve dünya hayatında sadece Allah'a kullukla imtihan olmak zorunda bulunduğunu açıklamaktadır. Yoksa dünyaya kıslandığında değil. Evet. Ama bakın burada özellikle burayı aldım. Oysa Hristiyanlıkta insanların günahla doğdukları inancı vardır. Alırlar bir şeye batırırlar. Vakti şey derler. Çok mu Tamam, çok tamam. Allah razı olsun. <gülüyor> Bu İslam'ın açıklamasına ne yapar? Hep ters düşer. <gülüyor> Çünkü Allah nimeti kendilerine ulaştırdıktan sonra onu değiştirenlere şiddetli bir ceza vereceğini söylemiştir. Ve küfredenlere dünya hayatı cazip görünmekte ve bu sebeple iman edenlerle onlar alay etmektedirler. Halbuki Allah'tan şakınanlar kıyamet günü onların çok üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Bakara 212. Evet. Rabbim Herkese hayır versin kardeşlerim. Demek ki dünya hayatına ağırlık veren ne yaparmış? Öğütten yükseverilmiş. Yeryüzünde peygamberlere karşı gelen, onların emir ve nehirleriyle alay eden, bozgunculuk yapan, gelen vahyi ters düz etmeye çalışan kim olmuş? Hep yüzünün varlıklı insanları ve bunlar da öğütten ne yapmış? Hep ters çevirmiş. Çünkü öğüde, hidayete kulak vermek isteyen yaşamını mutlaka ahirete göre ne yapar? Programlandırır ve dayanır hesabını veremeyeceği her işten ne yapar? Kaçınır. Ancak iman ve salih amel, insanı dünya hayatının aldanmasından alıp hayatta Allah bizi aldananlardan eylemesin. Amin. Ahirete inananlar dünya hayatını kaybetmez. Çünkü insana verilen hilafet görevi yeryüzünün iman edilip nimetlerinden faydalanılmasını ister. Yani yüz çevir demiyor. İmar et. Düşünün. Mehdi'nin hakim olduğunda yeryüzü ne olacak? Tamamen imar olacak. Ve dünyanın diyor en uzak köşesinden bir adam zekat vermek için çıkacak. Ta dünyanın öbür ucuna gelecek. Verecek adam ne yapmayacak? Bulamayacak diyor. Bak nasıl imar olmuş. Öyle misin? Ama bu duygu, bu kulluk, bu tevhid inancı olmazsa Herkes mal yarısına girer ne zekat ne de sadaka. Yarın pazar dersine gelen zekatın ne olduğunu orada oldu öğrenir. Sabahında. Evet. Ancak iman ve salih amel diyor. İnsanı ne yapar? Dünya hayatından aldanmaktan alıkoyar. Evet. Resul'a hoş geldiniz. Evet. Ama sadece dünya hayatını isteyenler, haramdan, salamdan, zulümden, sömürüden ne yapar? Cevk kardeşlerim. Biraz da ben sömüreyim. Biraz da ben tamam edeyim. Biraz da ben işte şundan şundan kazanayım diye ve insanları doğru yoldan çıkarma yoluna giderler. Doş doğru Müslümanları da dünya hayatına uydurmak isterler. Halbuki kardeşlerim dünya hayatı İman ve ibadetin, ibadetin, ülviyinin denk olmayan bir oyalanmasıdır. Asıl hayat ahirettir. Allah Vüsinin dediği gibi, Ali Şirvati Vesselamın, dünya hayatı müminin nesidir? Cehennemi? Veya hapishanesi. Kafirin? Peki bir Müslüman dünyasını cennete çevirirse ahiretini ne yapar? Evet. Allah böyle olanlardan eylemez. İslam'ı hakim kılma mücadelesi verme ve Allah'ın yolunda çalışma Müslümanın şuuru olmalıdır. Dünyaya bağlılık sonu hüsranla bitecek bir maceradan ibarettir kardeşlerim. Bir harp meydanını el alın. Mesela Allah Resulü ve Resselam'ın o seferlerinden Zuhada gittiği o olaylardan hiç böyle dikkatlice üzerine düşüp de Herhangi bir tane meydan muhaberesini okudunuz mu? Sayıları karşılaştırın. Gücü karşılaştırın. Hava durumunu, teçhizatı hepsini bir karşılaştırın. Hepsinde acil durumdalar. Peki, savaşın anına bakın. Öne doğru koşanlar kim? Mal olmayanlar. Geri geri kaçanlar kim? Mal olanlar. Dikkat edin bakın. Şehit düşenlere de bakın tek tek ve karşıda kafirlerin durumuna bakın. Nelerle geliyorlar oraya biliyor musunuz? Tüm mallarıyla, eşleriyle, her şeyleriyle geliyorlar. Ve savaş başladığında bütün deptebeyle gidiyorlar. Ama bir çözülme oldu mu hepsi ne yapıyor? Geriye doğru kaçmaya başlıyor. Halbuki sahabe geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü ben ölürsem ne o? Cennettir. Sen cennetin kokusunu duyuyorum diyerek kılıcının kınını ne yapıyor? Kırp gidiyor. Allah subhanehu ve teala izzetli yaşamayı, izzetli ölmeyi nasip etsin. Amin. Evet. Dünya anlam ve mahiyetine bakacak olursak, dünya kelimesi bizzat ve hükmen yaklaşma, zaman ve yer açısından yakına gelme, aşağıya çekme anlamına gelir. Edna siyil kökünden türemiş. Ve bu sözcük basit, iğreti, adi, alçak anlamlarına gelir. Dünya hayatı ise dünya kavramı ahiret veya ahiret hayatının karşılığı olarak hayatı dünya, yakın hayat anlamına gelir. Bu kelime Kur'an'da çok sık ...ve ahiretten veya ölümden önceki hayatın... ...hep sıfat olarak geçmektedir kardeşlerim. Dünya bir sıfat olmasına rağmen... ...üzerinde yaşadığımız yeryüzün... ...ismi olarak adlandırılmıştır. İşte bu yanlış adlandırma... ...ki sohbeti bunun için yapıyorum. Bu yanlış kavram kargaşası... ...birçok şeye de yanlış bakmamıza sebep olmuş yaşadığımız yeryüzünün ismi yanlış algılanmış. Bu yanlış adlandırma da İslam'ın dünya hayatına getirdiği tanım ve ölçünün de yanlış anlaşılmasına yol açmıştır. Buradan hareketle İslam'ın üzerinde yaşadığı şu dünyayı, yer küreği kötülediği sanılmıştır. Bu dünyadan yüz çevirmenin fazilet ve yükseltme sebebi olacağı iddia edilmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim üzerinde yaşadığımız yer küresini dünyayı anlatmak yerine arz kelimesi olarak kullanmış, dünya kelimesi ise yeryüzünde yaşanan hayatın basitliğini, dengesizliğini, geçiciliğini ifade eden dini ve ahlakı bir anlamla kazandırılmıştır. Dünya kelimesiyle burada yaşanılan hayat anlayışı kötülenmiş, hafife alınmış, bununla da yer küresi değil, ahireti geri plana bıraktıran, ahiret hesabı hatırlamayan yaşama zihniyeti ne yapılmış, tenkit edilmiştir. Evet, dünyanın olumlu veya olumsuz olduğunu değerlendirmek için dünya kavramından herkesin ne anladığına bir bakmak lazım. Doğru mu? Şimdi herkes dünya hayatı deyince ne yapıyor? Kafasında bir e, mana var. Soralım mı? Biz mi cevap verelim? Hı? Olumlu ya da olumsuz? Sormayalım. İnsanlar onu kendi meslek, arzu, istek, hedef ve gayelerine göre değerlendirir. Herkes buna göre bakar. Herkesin de kendine ait bir dünyası var. Marketçiye bak, bir dünyası vardır. Çiftçiye bak, bir dünyası vardır. Öğrenciye bak, bir dünyası. işçiye bak, bir dünyası. Çocuğa bak, bir dünyası. Herkesin bir açısı, bir değerlendirmesi vardır. Dünya olarak. Bir ilim adamına bak, onun kendine göre. Bir abite bak, onun kendine göre bir yeri, bir ibadeti. Hatta bir sarhoşa bak. Onun da dünyaya bir bakış açısı vardır. Kendine göre. Nefsinin esiri olan bir kimseye göre de gönlünce nedir? Eğlenme mekanıdır. Bazıları onu geçici bir zaman olarak görür ve ona göre ne yapar? Değerlendirir. Meyhaneye hiç gündüz gideni gördünüz mü? Hep mecnun derler. Ne zaman giderler? Ge geçici derler gece alimi derler evet kimleri de hiç ölmeyecekmiş gibi ne yapar ona sarılır ölüm ve ötesini hesaba ne yapmaz kalkmaz hatta anlatırlar alimler adamın birisi çamur karıyormuş ne yapıyor demişerim demiş ne yapalım işte ya işte geçinip gidiyoruz falana çamur karıyor o sırtındaki ne ya işte çamur gararken sırtımdaki yayıklanda ne yapayım? işte yağ çıkarıyorum. Diyor. Buna o ya işte çamuru gararken sırtımdakine işte yağ çıkarken elimdeki yünle de ip işte övüyorum. Ağzımdakine ben de katmıyorum. İşte yağsın okuyoruz da falan ben paralı Yani adam her yönüyle definirken, oynarken hiçbir hareketini ne yapmıyor? Boşa geçirmiyor. Yani dünyaya o kadar sarılmış böyle bir tasvir'e giden alimlerimize. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sizin diyor, iki tane kıymetini bilmediğimiz nimet vardır. Bu nedir? Boşa geçen Zaman ve şifatdır. Allah bunların kıymetini bilenlerden ibadet evet eder. kardeşler, kitabımızın birçok ayetinde ve Resulümüzün birçok sözünde Dünya hayatı ve ona olan tutkunluk yerilmekte. Bazen de dünya hayatı ölmektedir. Doğru mu? Aslında bu iki yargı arasında bir çelişki yok. Her iki kaynakta dünyayı insanların farklı yaklaşım ve algılanalarına göre değerlendirmektedir. Ahireti hesaba katıp güzel bir hayat yaşayanlar için dünya her zaman övünmektedir sefihçe ve ahireti hiç düşünmeden nefsinin doğrultusunda bir hayat yaşayanlara hiç ne yapmıştır? Dünya hep yerinmiştir. Ama dünyayı Allah'a kulluk yapmaya tercih edenlerse her zaman Allah indinde ne yapmıştır? ölmüştür. Sardeşlerim, bu noktada sözün özü Allah kitabında Resulü sünnetinde Dünya ile ahiret arasında bir tercih yapılırsa kişinin neyi tercih etmesini emrediyor? Ahireti. Ve iman bahislerinde anlattığımız gibi şu üç şeyi diyor kim yaparsa imanın lezzetini ne yapar? Bütün damarlarında hisseder. Neydi bu? Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sevme. Allah için sevme, Allah için buğz etme ve küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. Evet. İşte bunu başardığını demek ki insan bu noktada bu olayı ne yapmıştır, anlamıştır. Evet. Din dünyada yaşanır kardeşlerim. Ahirette değil. Emir ve nehiler ne yapılır? Dünyada uygulanır. Ahirette ise ne yapılır? Sadece hesabı verilir. Evet. Ona binaen kıymeti bilinmeni ömür boşa harcanmamalıdır. Allah Resulü'nün ve vesselam, dünya ahiret dengesini bozma eğilimi gösteren eşlerini uyararak onlara ne demiştir? Eğer dünyanın zinetini istiyorsanız söyleyin mihrimizi vereyim, sizi ne yapayım? Boşayın, güzellikten salıvereyim demiştir. Onlar ne yapmıştır? Biz Allah'ı ve onun resmini tercih ediyoruz. Sen bizim nikahımıza verme demiş. Ve onların nikahında ne yapmıştır? Tutmuştur. Ahirete öncelik veren bu dengenin dünya lehinde bozulması yönündeki davranışlar hiçbir zaman tasrif edilmemiştir. Allah kendilerinden razı olsun. sahabenin dünya malına fazlaca önem veren bazı hareketlerini görünce Allah Resulü'nün sıratı ve Allah katında dünyanın cılız bir ölü oğla kadar bile değerli olmadığını onlara tavsiye etmiştir. Ve bunu ifade etme ihtiyacını duymuş, dünyaya düşkün ve maddeye tutkun olmamaları için etrafındakilerini hep ne yapmıştır? Uyarmıştır ve her fırsatı vesile kılmıştır. Hatta bir savaş anında şöyle gezenirken oradaki meydanı ölü bir oğlağı göstererek buna ne değer verirsiniz dediğinde leş olana kim değer verir ki demişlerdir. İşte vermiş olduğu misal bu noktada. Allah da diyor yani sizin şu değer vermediğiniz bu cılız hayvandan yani hiç dünyaya ne atmaz değer vermez diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kitapta ahiret-i umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numara olarak bizlere gösterilmiş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ise kardeşleri insanları uyarırken, onlara nasihat ederken sözlerine nasıl başlamış sizin için o Resul'de örnek yok mu? Ve çabuk unutuyorsunuz onun yaşantısını diyerek ne yapar? Sözlerine başlar ve arkasından yapacakları nasihati yaparmış. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bakın Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca dünyalığa hiç önem vermemiştir. Ve sonra bakın birkaç şahsi eşyasından ve birkaç dirhem. E, parasından başka hiçbir şeyde ne yapmamış? Bırakmamıştır. Onu takip eden halifelere bakın. Allah Resulü Vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı bu Bekir de aynı şekilde vefat etmiştir. Ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ömer, o da aynı şekilde ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Hatta sahabenin bir tanesi ölüm döşeğendeyken Öyle ağlamaya oturmuş ki oğluna babacığım sen cennetten müjdelenen on sahabeden birisi değil misin? Bu gözlerindeki yaş nedir diye kendisine teselli ettiğinde ey oğul Allah Resulü Aleyhisselatü Vesulam beni seven arkamdan benim gibi gelsin dedi. Halbuki onun gittiğinde üç dört eşyasından başka bir şey yoktu. Üç dört Altını vardı, virhemi vardı. Benimse birçok torba, meşin torbalarda şu kadar param, şu kadar cariyev, şu kadar malım var. Ben şimdi onun yüzüne nasıl bakacağım? Onun için ağlıyorum demiştir. Aleyküm selamlar. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyküm selamın dünyaya bakışı böyleydi. Ama bunun yanında zenginliğin kötü bir şey olmadığını söylemiş. Onun dünya farsındaki tavrı ve sözleri bir tavsiye ve bir uyarı niteliğinde olmuştur. Ve hatta İbn Ömer'i bir gün çekerek kendisinin omuzundan tutmuş, farsına çevirmiş <gülüyor> ve ey Ömer dünyada garip bir yolcu gibi ol, kendini tabi ehlinden atlet ve bir ağacın altında gölgelenip Sonra kalkan gibi ol diyerek ne yapmıştır? Ona hayri tavsiye etmiştir. Ve Allah kendisine razı olsun İbn Ömer de insanlara nasihat ederken hadisi söyler ve onlara şöyle altın küpü bir nasihat ederdi. Sabaha çıktığınızda akşamı düşünmeyin. Akşama çıktığınızda da sabahı düşünmeyin diye tavsiye de bulunurdu. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim hepimiz insanız. İnsan olmamız hasebiyle maddeye ve şahsi çıkarak karşı uçtan bir eğilim olan insanlardır. Akıl bağlı olmayan bir çocuğu dahi eline kalın, ona bir şeyler hediye edin, sağını solunu ayırt edemeyen. Aynı onlara ensar, başka bir çocuk yanına geldiğinde kendi malını ondan koruduğunu, ona vermediğini görürsünüz. Yani sıtrakta bizde mal vardır. Yani maddiye karşı hep bir hırs vardır. Bu kötülenen, haram değildir. Bu sadece kayda alınması gereken, yani ne kadar hırslanırsan hırslan, neye bakarsan bak, o sana gözün ne yapacak, haşletlen bir gün geri geldiğini göreceksin. Bunu anlamanı ister. Ve İslam her konuda dengeli olmayı istiyor. Sadece bu konuda değil, her meselede. Ahireti unutturmayacak, ibadetten alıkoymayacak, harama yer vermeyecek ölçüde dünyalık isteme yasaklanıyor. Güçlü Müslümanın, zayıf Müslümana nazaran, Allah'a daha sevgili olduğunu söyleyen, veren elin, alan elden üstün olduğunu beyan eden İslam'ın, Dünyayı tamamen terk etmeyeceği de nedir? Açıktır. Bir şeyin fazilet ve fenalığı başka şeyle mukayese edilerek ortaya çıkar kardeşlerim. Ahiretle mukayese ile onu tercih edilen dünyanın olumsuzluğu değerlendirilir. Düşünün cennetten bahsedilirken orada hiçbir gözün hiçbir gönlün böyle tasavvur bile edilemeyeceği nimetler var mı? Düşünün dünyada misal bir kadını ele alın, zinaya giden, bir fahişeye giden, gönlünü eğlendiren bir zinakarı ele alın. Bunu yapmayana ahiretteki karşılığı ne? Gılmanlar var, huriler var, tertemiz değil mi? Yani oradakini bırakıp dünyayı ne atıyor adam? Tertemiz. Veyahut orada türlü türlü içecekler var, hiçbiri de insanın aklını ne atmıyor? Almıyor, sarhoş etmiyor. Ama ne yapıyor? Yok diyor. Ben oradakine ihtiyacım yok. Adam gidiyor buradakini içiyor. Ve ahirettekini ne yapıyor? Mahrum ediyor kendini. Evet. İşte kıyas yapıldığında orayla burayı insan ne yapacak? Mukayese edecek. Neyin karşılığında neyi feda ettiğini bilecek. Ve dünyayı isteyip de ahiretini ne yapmayacak? bilecek. Evet. <gülüyor> Allah hayır versin. Birkaç hadis-i şerif var bu konuda. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi sizin için korktuğum şeylerden birisi dünyanın süs ve güzelliklerinin size atılmasıdır diyor. Yine dünya tatlı ve hoş. Allah sizi ona varış kılacak ve nasıl hareket edeceğinize bakacaktır. ise dünyadan sakının. Eğer dünya Allah'ın yanında sirli sineğin kanadı kadar bir değer olsaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içilmezdi. Yine Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, ikinciyi görse onu da ister. Gözünü ancak ne yapar? Toprak doyurur. Yine Allah Resulü ve Vesselam'a bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü, bana öyle bir amel söyle ki, Allah sevsin. Öyle bir amel söyle ki, insanlar beni sevsin dediğinde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dünyadan yüz çevir ki, Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki, insanlar seni sevsin diye ne yapmıştır? Nasihat etmiştir. Ve yine Aleyhisselatü Vesselam, iki hasret vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredenler ve sabredenlerin arasında yazar. Neydi bu? İlmi konusunda kendisinden üsttekine bakan, malı konusunda da kendinden alttakine bakanı Allah sabredenlerden ve şükredenlerden kılar. İlmi konusunda kendinden alttakine malı konusunda da kendinden üsttekine bakanaysa Allah sabredenlerden ve şükredenlerden ne yapmaz? Kılmaz. Allah bizi o güzel iki asketlerde kışsın kardeşlerim. Amin. Dünya hayatı ve ahirete hazır olma arasında bir denge olmalıdır. Cümlemi tekrarlıyorum. Dünya hayatı ve ahirete hazır olma arasında bir denge vardır. Hazır mıyız ahirete? İnşallah hazırız olsun. Evet dedi? Tabi hastan geldiğimizde olmaz. Allah'a cümcüm öbür olsun. İslam'ın hoş görmediği dünya hayatı insanı Allah'tan uzaklaştıran yaşam anlayışıdır. Mal, servet, makam ve mevki tutkusu şöhret hastalığı şehvetlerine esir olma lüks ve israf anlayışı mallan şımarma ve dünyalıklara köle olma akılsızlığıdır. Şüphesiz gerilen, tenkit edilen dünya hayatı ona ait şeyleri amaçlaştırıp ilah haline getiren mal peşinde koşmaktan başka bir hedefi olmayan geçimlikleri kutsallaştıran kimselerin yaşantısıdır. Bu insanın yaratılış amacı da bunlara nedir? Devlettir. Bir gün Allah kendisinden razı olsun. Hasan-ı Basri tabiindendir. Basra'da bir çarşıya geliyor, bakıyor. Zenginin biri şöyle, etmiş, işte bir o gidiyor, bir o gidiyor. Bu kim diyor? İşte falan yerin zengini. Hemen kitapları koyuyor bir tarafa. Mağrur bir şekilde çarşıda bir o gidiyor, bir bu gidiyor. Yani bu yürüyüş bize göre değil diyor. Kitaplar mı alıyor gidiyor. E diyor bu benim kölemin kölesi diyor. Böyle yürüyor diyor. Halbuki böyle bir yürüyecek varsa ancak benim yürümem lazım. Ben onun diyor değer verdiğini, değer veren birisi değil. Çünkü ona öyle değer vermiş onun kölesi sormuş Onun peşinden gidiyor diyor. Allah kendisine razı olsun. Misal verdiği şey hakikaten çok güzeldir. Misal anlayana. Unutmayalım ki kardeşlerim bir insan güzelliğinin yakışıklı halinin zirvesindeyken bir gün onu kaybedebilir. Kendileriyle övündüğü çocukları ve eşyası ölümle, depremle, selle veya daha başka sebeplerle elinden kayıb Sabah erken evden çıktığında akşama dönemez de sonsuza kadar yaşayacağını sanarak biriktirdiği malları ve eşyaları başkasına kala verir. de dünya arkadaşlar. Dünya hayatı böyledir. Ama hayatı bu hayat sananlar bunu anlamazlar. Hep dünya için çalışırlar. Oysa dünya insanların önüne sohbetin de başında dediğim gibi bütün aldatıcılığıyla yayılıp ve insanları birbirine düşürerek helak eder. Ve <gülüyor> birbirlerinin boyunlarını dahi vurmalarına sebep olur. Valla Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sakın diyor kafirlerin ahlakıyla ne yapmayın? Ahlaklanmayın. Onlar ne yapıyorlar? Şurada otururlar anlaşırlar bir de bakarsın hemen birbirlerini ne yapar? Boyunlarını vururlar. Sakın kafirlerin ahlakıyla ne yapmayın? Ahlaklanmayın. Çünkü Müslümanın iki şeyi birbirine nedir? Haramdır. Evet. Hayatı yalnızca dünya hayatından ibaret sayanlar, insana gerçek mutluluğu kazandıran o ahiret hayatını ne yaparlar unuturlar. Halbuki dünyada ne kadar hayır işlersen işle, ahirette o kadar ne yapıyorsun? Rahibe insanısın. Asıl akıllı insan, dünyasını değerlendirip ahirette kazanmaya çalışan insanlardır. Bakın kardeşlerim, biraz geriye götüreyim. Cahiliye Arapları, çeşitli ilahlara tapındığı için, hayatları da parça parça ve birleşemez haldeydi. Savaşa çıkacaklar, savaş tanrısı. Ticarete çıkacaklar, ticaret tanrısı. Yani ne yapacaklarsa, muhakkak neyi vardı? Bunların bir ilahı vardı. Hayatları da parça parçaydı, ilahları da parça parçaydı. Bir tanesinin ilahı bir, değildi. Ve elleriyle yapmış olduğu ne yaparlar? Putlara taparlardı. Hiçlerinde dünya ile ahiret arasında hiçbir bağ yoktu. Ve tapınılan zatlar çok olduğundan ibadetleri de hep neydi? Bağınıştı. Biraz putlar, biraz kabile, biraz atalar geleneği, biraz da hevaya hep nefsi isteklere tapılırdı. Ya da hepsi duygularında bir bağlantı ve iftibat olmayan aynı anda ilah kabul edilirdi. Pek günümüzde de farklı değil mi? Doğru mu? Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yokluğa sürükler derler. Onlar sadece zannederlerdi. Bunu Allah Casi 24'te haber veriyor. Dünyadan sonra hayat olmadığına göre sonrasını düşünmeden içinde yaşanan, şu an yaşanılır derler. Sorumsuzca hesap verme endişesi olmadan canlının istediği gibi ne yaparlardı? Yaşarlardı. Vahiy bunun için indi. Hesap var. Kimse canlının istediği gibi ne yapamaz? Yaşayamaz. Yaşarsa bunun hesabını verir diye ne yapılmıştır? bir ölçü koymuştur. Peki biz böyle devam edebilir miyiz? İslam tevhid dinidir kardeşlerim. Ve aralarında kesin bir ayrım yapmıştır. Birbirinden kopuk şekilde dünya ve ahiret ikilemine yer vermez tevhid. Ve tevhid dini insanın maddi dünyasıyla manevi dünyasını birleştirdiği gibi Dünya ile ahiret yollarını da birleştirdi. O kopuk, hiçbir devlet sahibi o bile olamayan Araplar ne yaptı? Hidayete erdi ve dünyaya hakim oldular mı? İslam'ın bizim günümüze kadar gelmesine ne yaptılar? Sebep oldular. Onlar nasıl kurtulduysa kardeşlerim, biz de aynı inanca sahip olarak ne yaparız? Kurtuluruz. Allah bizi onların yoldan gidenlerden inansın. Dünyaya hakim olan ilah kıyamet günü insanlara hesaba çekip cezalandıracak veya ödüllendirecek ilahdır. <gülüyor> Allah sadece göklerin hakimi e, tabiatı yönelten olacak ama dünyadaki insanların yaşantısını veya nizamını sağlayan olmayacak. Bu mümkün değil. Yaratan, yaşatan hüküm koyan nedir? Ancak Allah'tır ve kim Allah Azze ve Celle'nin emir ve nehilerini uyar hayatına geçirirse o da ne yapar? Hem dünyasını hem ahiretini kurtarmış olur. İlk Müslümanlarda dünya, ahiret birliği öyle bir noktaya gelmişti ki kardeşlerim, gerçekte dünya hayatında yaşarlarken düşünce ve fikirleri her zaman ahirete bağlıydı. Ahireti görür ve onun önünde duruyormuş gibi yaşarlardı ve ahirete yakinen iman bu demekti. Çünkü Kur'anı okurlar, habire, birilişi, hesabı, amel defteri, cenneti, cehennemi hiç akıllarından ne yapmazdı, çıkarmazlardı. Öyle bir namaz kılarlardı ki o kıldıkları namazın son namazmış gibiydiler. <gülüyor> Ve huşu içinde ne yapar? Namaz kılat onamaz onlara, hayır getirir ve her türlü mümkerden onamaz onlara ne yapardı? Alıp koyardı. Yani nefislerini ne yapmışlardı? İsta etmişlerdi Allah'ın nasları ile. ve rahmetullah. Ve bütün ibadetleri de onlara ne yapmış? Hayır getirmişti. Ve kardeşlerim, onlar menek değildir. Onlar da sizin, bizim gibi neydi? İnsandı. Onların da ihtirasları vardı. Bakın en kötü noktadan, uç noktadan ele alayım. Zina eden yok muydu? Bir kadını öptüp, sıkı, sıkıp okşayan yok muydu? İsti içen. Ama onlar günahlarında ısrar eden değillerdi. Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulün sünnetinde dediği gibi onlar günahlarında ısrar etmez ve istedikleri günahtan tövbe ederlerdi. Ve hatta gelen nasla Müslüman kitabı tövbe de en yakın siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyen bir topluluk halk eder. Onlar günah işler, tövbe eder. Allah da onların tövbelerini ne yapar? Kabul eder. Buradaki yakalamamız gereken günahta ısrar eden insanlar değillerdi. Allah onların ahlakını bizlere de versin kardeşlerim. Onlar Günah ama hataya düştüklerinde yanlışlarında ısrar etmiyorlardı. Bugünse hataya düşen yanlışında o kadar ısrar ediyor ki hatta kendini böyle nefsini ilah eden bir sirt durumunda bile ne yapabiliyor? Düşürebiliyor farkında bile değil. Kuru kuru gürültülerle hem zamanını hem de birçok değerli şeyleri terk eden ne kadar zavallı asalaklar var değil. Şu kardeşliği şu birliği, şu beraberliği bile çekemeyen, hazmedemeyen ne kadar gruplar var kardeşler. Sırsız mesajlarındandır bunlar. Başka hiçbir şeyden değil. Gerçekten ahirete iman etseler, gerçekten anlasalar bu şekilde davranırlar mı? Mümkündür. Allah onlara da hidayet O sahabenin imanı nasip etsin. Sahabenin zühtü, dünyanın geçici olduğu gerçek nimetlerin ahirete ait olduğuna dayanan bir şuur idi. Ve bu ruh haliyle hareket ederler ve o ruh halleri onları sıkmeden ne yapardı? Alıkoyardı. Onların kardeşliğinde paylaşmasındaki ölçü varken ayırdığını değil, kendi nefsi ihtiyaç içindeyken kendi nefsine kardeşini ne yapmak? Tercih etmek. Böyle kurtulmuşlar. Dünyanın ahiretten koparılması ve her ikisinin zıt köşelere konulması bunlardan birine yönelmenin öbüründen kopmayı gerektirmesi ibadetin dar kalıplara sıkıştırılıp insanın bütün faaliyetlerini kapsayan anlamının ihmal edilmesi yani layıklık dedikleri pisliği dünyaya meyn etme aşırılığı ile insanlarda ne yapmıştır Toparmışlardır. Bugün yaşadığımız ortamda ne derler? Din başka. Yaşantı nedir? Başka. Ayırmaya çalışırlar. Ve İslam'ı dar yerlere ne yaparlar? Kıştırırlar. Bir film çevirirler. Zina eden, içki içen, kabalık yapan, adam öldüren nedir? Sakallıdır. Hatta geçen gazetede okudum. Yabancı filmlerde dahi bu kötü rolde oynayan birçok insanın Türk ve yabancıda hep Allah'ın Esma'yı sınavda geçen isimlerini koyduklarını biliyor musunuz? Sırasıyla hem hiç ihmal etmeden şeytanın ne kadar çalıştığını bir Ama İslam'ı dar çerçeveye ne yaparlar? Sıkıştırırlar ve kendi dinlerini övmeye çalışırlar. Evet. Allah hepimizi affetsin kardeşlerim. Dedik ki sahip olma fıtrı sahip olma duygusu tutkuya dönüşürse buna ne denir? Hırs denir. İnsanoğlunun temel zaaflarından biri olan bu duygu terbiye edilmediği zaman insanın gözünü, gönlünü, zihnini büriyerek ne yapar? Onu esir eder. Bakın Leyla ile Mecnun mesela. bu tip bir sürü aşalak var. Bir tanesini ele alın. Hangisi salak salak geziyor? Mecnun. Öbürü Yurgu bile duymuyor biliyor musunuz? Salak salak diyecek. Çünkü gözü, dönmüyor. Hepsi ne yapmış? Onu gürümüş ve o bürüdüğünü de sıfıratı ne yapmış? Kaldıramamış. Aklını ne yapıyor? Yitiriyor. İşte insan da bir şeye fıslandı mı o kız doğruları görmekten evet. birçok değeri algılamaktan ne yapar? Yoksun olur. Hatta Allah'tan kork dediğinde sana şöyle aval alan baktığını görürsün. Öyle bir duygu yok ki onda. Yani onda ne var? Paran varsa büyüksün, yoksa yoksun. Yani güce göre insanları değerlendirimler İşte bu hırs çok büyük bir zafiyettir ve terbiye edilmesi gerekir. Ve bu hırs biraz daha öteye giderse her bağı bir bir koparır arkadaşlar. Yani insanlık değeri olan bağlar ne yapar? Bu hır sayesinde bir bir kopar. Para, mal, makam, şöhret gibi her türlü dünyalık duygu, düşünce ve bu bas bası duyguların basiretini dünyaya bağlayarak boynundaki tasmaya, bileğindeki kelepçeye, ayağındaki rangaya dönüşür ve o artık ne yapar? Felak olur. Dünyayın birleşmiş hiçbir dünyalığa sahip olamaz biliyor musunuz? Mal toplar ama onu ne yapar? Yiyemez. Hatta halk arasında malca cimri olan e, yahut yani ona girmeyin mal toplayan ne yapar? Cimri dost kaybeder diyor. Yani çok mal toplar ama dostları ne yapar? kaybederdir. Evet Dünyanın efendisi olan insan dünyanın kulu haline gelmiştir. Bu ise insanın insanlığa karşı yapılabilecek en büyük hakaretidir. Halbuki Allah yarattığı her şeyi kime yaratmıştır? İnsanların emrine vermiştir. Bir lütuftur ama insansa onu ne yapmıştır? kölesi haline gelmiştir. Bu bile insanlığa en büyük nedir? Kendi insanlığına hatarettir. İnsanın eşyaya kulu olması kula pul olmasından daha vahim bir sakmadır kardeş. Evet. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde paranın kulu, kadının kulu, eşyanın kulu kahrolsun. Ayağına diken başsa çıkaranı ne yapmasın? Bulunmasın diye Bebdua etmiştir. Allah böyle olanlardan eylemesin. Amin. İşte bu noktada İslam insanı kendi zaaflarından korumak için devreye girmiştir. Dinin gayesi insanın insanlığını korumasıdır kardeşlerim. İnsanın insanlığı ise biyolojik varlığından çok ruhi varlığıyla kaimdir. Dolayısıyla din insanın geçici yanından çok salıcı boyutunu öne çıkarır. Dinin amacı dünyanın insanla ebedi istikbali arasında bağları koparmasına engel olma, eğer kopmuşsa onları yeniden bağlamadır. Evet. Yine Sırat-ı Mustakim'de bahsettiğimiz bir ana nokta vardı. Dalalete uğrayan, gazaba uğrayan insanların sebeplerini anlatırken Yahudilerin e, gazabı uğramalarından sebebi neydi? Dünyaya aşırı üstünlükleriydi kardeşlerim. Bu da İsrailoğullarını Yahudileştiren unsurlardan bir tanesidir. Kur'an'ın haber verdiğine göre onların dünyevileşme sevdası onları sadece yoksulluğa mahkum etmedi. Alçaklığa da mahkum etti. İsrailoğullarının taklit ettiği putperest kavmin totemi olan İni'yi Altın ve gümüşten yapmaları aslında onların altına ve gümüşe tapmaları anlamına geliyordu. Aynı zamanda da bu o heykelin o çağın şartlarında şaheser olarak yaratılmasıdır. Düşünün bir inek yapıyorlar hem de mücevherden hem de bir rüzgar geldiğinde içinden geçerek ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Cidden çok harika bir teknoloji bu. O zaman da şeytan onlara ne kadar yardım etmiş düşünün. Bakın fazla vaktimizi almayın. Kur'an'dan yola çıkarak Karun hakkında şu tespitleri yapabiliriz. Bir, Karun Musa Aleyhisselam'ın toplumuna mensup hazinelere sahip olacak kadar zengin biriydi değil mi? O Musa'nın yakını olmasına rağmen ona karşı Firavun ve Haman'la birlikte olmuştu. Müminin 24 Ankebut 39'da bildirildiği gibi. Servetiyle ile böbürlendi, sumardı. elindeki imkanı hep vahye karşı kullandı. Bu servet bana bilgin sayesinde verildi diyerek Allah'ı ne yaptı? Unuttu. Çünkü asıl mülkün sahibi kimdi? Allah'tı. Sonunda servet ile birlikte yere geçti ve sana koydu. Kasa seçen bir Ayetlerden çıkardığımız bu sonuca göre Karun İsrail oğulları içinden çıkmış olmasına rağmen Müslümanlara karşı Firavun'la işbirliği yapacak kadar alçalabilen bir işbirlikçiydi. Ayette bu tiplerin bilinçsiz yığınların imrendirdiği tipler olarak ifade edilir. Yani Kasas suresine bakarsanız Harun bütün malıyla deptebe içinde havlunun içine çıkınca oradakilerden bazıları ne diyor? şuna verilen bize de verilmeli değil mi? Oradan birisi ne diyor? Allah'ın size verdiği Müslümanlık nimeti, evet. nimetlerin en üstünü değil mi? Evet. Onlar o an susuyor. Biz diyor farını yerin dibine batırdık. Malı da ona ne Fayda vermedi. Onlar ne diyor bu sefer? Demin mecburen sanırlar. iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onların helak olduğu gibi biz de felak olacaktır diyorlar. Evet. Dünya ne seçim ne de geçim dünyasıdır. Müslüman için fark Dünya ancak ibadet dünyasıdır. imtihan dünyasıdır. Sınav esnasında oyuna dalan, gülüp eğlenen kimsenin imtihanda başarısı mümkün değildir. Unutmayın. Sizin rızkınız ta ana Rahmindeyken yazıldı biliyor musunuz? Süz yazılan bir rızkın peşinde kozan insanımız. Gençler üniversite imtihanına verdikleri önemi esas sınava büyük imtihana verseler cennetin gölgesi nasıl hayata yansırmış onu görürdük değil mi? Orta yaşlılar yakın gelecekleri için hazırlayıp biriktirdiklerini esas İstiklal için yatırıma dönüştürseler örnek Müslümanların sayısına kadar artardı değilim. Ahiret olmasaydı insan misan olamazdı kardeşlerim. İnsana irade verildiği gün ahiret de verildi. Müslüman hayata tevhid penceresinden bakmak zorundadır. Tevhid penceresinden bakmadığı müddetçe bunu anlamanda mümkün değildir bir ayağımız ahirette, bir ayağımız dünyada, bir gözümüz ahirette, bir gözümüz dünyada, bir kulağımız üstasilin o boynuza üfleyeceği şeye vermişse, bir kulağımız dünyada olarak yaşarsak, işte o zaman dünya ve ahiret dengesini kurmuş oluruz. Allah böylelerden neydi? Yoksa hem kendimiz hem de bizden etkilenen her şey fesade uğrayacaktır. İnsanın hayatı nasıl anladığı, her şeyden önce ölümü nasıl anladığına bağlıdır. Eğer siz ölümü, bir bitiş ve yok olma şeklinde anlarsanız, anlarsanız hayatı da bu sefer ne yapacaksınız? Öyle anlayacaksınız. Nasıl olsa ölüm var. O halde ölmeden önce ne yaparsam terdir şeklinde ne yaparsınız? Hareket edersiniz. Ama ölümü bir bitiş değil de aslında bir diriliş ve gerçek bir hayat olarak ele alırsanız işte o zaman hayatı en ince teferiratına kadar hesabının verileceği bir olay olarak anlar ve o şekilde hayatımızı tanzim edersiniz. Herhangi bir şey yapmadan önce onun hesabını yapar. Hesaba çekileceğiniz bilinciyle hesaplı ve ölçülü davranırsınız. Allah bizlere böyle şuur mansı desin kardeşlerim. Amen. Ölümü anlamlandırdığınız zaman her şey bir anlam kazanır kardeşlerim. Sadece bu dünyada yaşayacağınızı düşünerek yaşarsanız ölü yaşarsınız unutmayın. Ama ama Öleceğimizi düşünerek yaşarsanız işte o zaman biri yaşarsınız. İnanın iman ettiğimiz cenneti daha buradayken yaşamaya başlarız. Fakat biz tüm yatırımlarımızı bu dünyaya yönlendirerek yaşadığımız hayatı ve bu yeri sahte cennet haline getirmeye koyulursak, vallahi cenneti unuturuz, özlemeyiz böyle bir şeyin varlığını bile hatırlamayız. Allah bizleri affetsin. Nasıl özleyebiliriz ki? Liks, israf demeden yaşadığımız hayatı kafirlerin uydurma cenneti gibi yapmak için bir ömür boyu gece gündüz koşturunca sahabe cenneti öyle ki Enes bin Nadir Uhud savaşında cennetin kokusunu Uhud'un arkasında duyar gibi oluyorum diyordu. Biliyorsunuz kardeşlerim insan çok acıkınca dağın arkasındaki yemeğin kokusunu alır. Çok uzaktan da olsa duyar. Bakın sahabe de Uhud dağının arkasındaki cennetin kokusunu duyuyordu. Niye? O da oraya özlemiş. Oraya ne yapmış? Çamıştı. Evet kardeşlerim nazardakilerin pişman olduğu şeyler yüzünden dünyada birbirinizi kırıp geçirmeyin. Ölüm öncesindeki kavgalar ölümden sonra her zaman pişmanlık getirir. Yaşayan insan hiç pişman olacağı şeyin kavgasını vereyim. Verir deyim. Vermemesi gerekir ama verir. Hıçtan hayatın ve eşyaların Burada kalacak şeylerin ardına bir ömür boyu düşme hakikaten akıl kârı de değildir. Gerçek özgürlük Allah'a koşmakta ve Allah'a yakın olmaktır. İnsan Allah'a ne kadar yakın olursa, ona ne kadar bağlanırsa o kadar özgürdür kardeşlerim. Allah'tan uzak yaşayan insanlar köledir köle. Hem de neye yakınsa onun kölesi. Bazıları mobilyanın, bazıları arabaların çizilmesine hiç dayanamazlar değil mi? Çünkü o çizilen şeyin köle sormuşlardır. Efendiler, bugün dinimizin her tarafı çiziliyor, şerifimiz, namusumuz, başörtümüz hiç ters ediliyor Bir insanın kendi menfaatine dokunulduğunda etrafı zelveliye boğuyor. Ama bakıyorsunuz dinimize, ahiretimize yapılan hücumlar var. Hiç rahatsızlık duymuyoruz. Bunlar hep dünya hayatını aldandığımızdan kaynaklanıyor. Bunları bir gözden geçiyorum kardeşlerim. Asıl özgürlük Allah'a köle olmaktır. Allah'a köle olmayan her şeyin kölesidir. Bunu unutmayalım. Her gün, her gece namaz sonunda işimizin sonrasında özellikle ölümü, dirilişi, hesabı, Allah'ın verdiği nimetleri, onun şükrünü bir düşünelim. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu bize her zaman ne yapacaktır? Hayat kazandıracaktır. Bu dünyadaki rahatlığımızdan biraz fedakarlık yapalım. Unutmayalım burada rahat yaşayanın ahirette çilesi çok olur. Burada çile çeken ahirette Buradaki, kafasındaki bir tasadan dahi ne alacaktır? Bir hayır elde edecektir. Evet. Sözü fazla uzatmayayım. Dünyanın zemmi başlı başına bir hayır değil. Her konuda olduğu gibi dünya konusunda da ölçü Allah için sevme Allah için bu özetmedir. Allah için verme Allah için almaktır kardeşlerim. Tüketim hastalığının mikrobu, moda, adet, ele güne karşı, iyi ama de var ambalajıyla öyle çabuk bulaşıyor ki kimin cebinden, kimin yüreğinden yaralıyor, hatta öldürüyor. Kendi değerini eşyanın ve elbisesinin değeriyle ölçen insanlar eşyasını ve giysisini teşhir ediyorlar. Bir bakıyorsun oturma odalarına. En dikkat çeken ve karşı duvara konulan vitrinlere bakıyorum. Belki hayat boyu hiç ellemeyecekleri eşyaları, hiç okumayacakları kitapları onların içine ne yapıyorlar? Dizliyorlar. Sadece bu nedir? Orada göze hitab etsin. Evet. Arkadaşlar vitrini, makyajı bırakalım. En fakirimizin evindeki eşyalara verilen parayla inanın sahabe belki hayat boyu hem de huzur ve şükür dolu şekilde yaşardı. Doğru mu? En fakirimizin. Kullan az, az yine az yarışının sonu hiç gelmiyor. İhtiyaçlar da tükenmiyor. Ahirete yatırım yapamadan insan ölüp gidiyor. Eşya, para kötü bir şey demiyoruz kardeşlerim. Eşyanın, maddenin, paranın insanı yöneten efendi olmasına bunların insan için değil, insanın bunlar için yaşıyor, bunlar için çalışıyor olmasına sözümüz. Başka bir şey sözümüz değil. Düşünmeyi, okumayı, ibadeti engelleyen o televizyon başında olma ve Ordaki reklamlardan birçok şeyden e, alışma bakalım. Taksitleri ay sonunu düşünen insan dünyada varoluş gayesini maalesef düşünen bu arkadaşlar. Dünya hayatı bir oyun eğlence dedik. İşte böyle bir bir insanı ne yapıyor? Oyalaya biniyor. Bakın sözlerimi Allah Azze ve Celle'nin bir ayet-i kerimesinden noktalıyorum. Ey iman edenler Selamun Aleyküm. Buyur abi. Evet ağabey. Burada mı? Burada mı? Ankara'da mı? Köyde mi? Ee, bana abi koyun koyun, ayaklarını bağlayın ee, ağzında bir diş falan varsa çıkarın, yüzüğü falan varsa çıkarın ee, üzerine de bir demir parçası koyun bir battaniye koyun, şovuk bir odada tutun yani başka yapılacak şimdi bir şey yok, bunları yapmazsanız hem kokar hem öbürleri şişer, defnederken sıkıntı olur İlk yapacağınız bu. Başka bir şey yok. Allah rahmet yani. Bize düşen bir şey var mı şimdi? Allah yardımcınız olsun. Allah sabrınızı olsun. Tamam. Görüşürüz abi inşallah. Selamun. Evet. Ayet-i kerimeyi tekrarlıyorum kardeşler. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim. Allah'a ve Resul'una iman eder. Mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmakta rakan cennete aldım cennetlerine güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Seveceğiniz başka bir şey daha var. Allah'tan yardım ve yakın bir şekilde Müminleri bununla müjdele. İki yol var kardeşlerim. Biri dünyevileşme, dünya hayatını tercih. İkincisi ise dünyayı ebedi hayatın kapısı yapma. Allah dünyayı ebedi hayatın kapısı yapanlardan ilmesin. Bu yol ayrımında Rabbimiz bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. bunun bu geçici menfaatleri ebedi vereceği nimetlerinden yer değiştirenlerden eylemesi Şu fani olan dünyada baki olan hayata tercih etmeyenlerden eylesin. Allah tercihini haktan yana kullananlardan eylesin. Anlattığımız doğrularla hepimizin amel ettiğini karşılaşın. Allah Hazretleri hepimize layıkıyla tövbe etmeyi karşılaşın. Ve rahmetiyle Yargılasın. İllaç kardeşimizin dayısı vefat etmiş. Allah kendisine rahmet etsin. Ondan ilgilenebilirsiniz. Bakın dünya hayatı o kardeşimiz için ne yaptı? Yok, tamam, bitti. Artık o burada almış olduğu her nefesini ne <gülüyor> yapacak? Hesabını verecek. Ve bir Müslümanlar içinde bir ölüm nedir? En güzel başlayıştır. Haneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la la ilahe illa